İhtiyar adamla genç kadın, çeşitli fabrikalarda çalışan işçilerin dolaştığı, çeşitli tahılların satıldığı dükkanların ve hanların bulunduğu gümrüğe çıkan geniş, kirli bir caddeye girdiler. Bu caddenin sonunda iki tarafında yüksek ciltlerin sıralandığı, duvarları kararmış, dört katlı büyük bir evin bahçe kapılarından geçilerek geniş ve kalabalık başka bir caddeye çıkılabilen bir sokağa saptılar. Eve iyice yaklaşmışlardı. İhtiyar aniden döndü ve hemen Ordunov'a baktı. Genç adam heykel gibi kıpırdamadan durdu. Bu heyecanı kendisini de şaşırtmıştı. İhtiyar tehdidinin etkili olup olmadığını anlamak istermişçesine bir kere daha dönüp baktı ve genç kadınla birlikte dar bir kapıdan evin avlusuna girdi. Ordunov da geri döndü. Keyfi tamamen kaçmıştı.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 her hattı genç adamın hafızasına kazınan, onu kör ve sağır eden, kalbinde derin bir yara açan yüzünü aydınlatıyordu. Ama bu işkencede veç halinde bir esriklik de vardı. Bu esrikliğe fazla dayanamadı. Göğsü bir anda daha önce hissetmediği hoş bir duyguyla sarsılmaya ve daralmaya başladı. Hüngür, hüngür ağlayarak alev alev yanan kafasını kilisenin soğuk sırasına dayadı.